Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun, Uygar Özek Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programınız. Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Nükleersiz Gelecek Ödülleri dünyanın her köşesinde nükleer silahlara, nükleer endüstriye ve uranyum madenciliğine karşı mücadele eden, halklardan seçilen yaşam savunucularına veriliyor. Bu yıl Habeşistan, Fransa, Hollanda, Türkiye ve Güney Afrika'dan yaşam savunucuları ödüle layık görüldü. Uluslararası Nükleersiz Gelecek Mücadelesi'nde bu yıl ödül alan avukat Arif Ali Cang'ı, Ödülünü 17 Kasım 2016'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak olan törenle direniş kategorisinde alacak. 1964 doğumlu Arif Ali Cang'ı meslek hayatına başladığından beri çevre ve yaşam mücadeleleriyle tanınan yaşam savunma mücadelesini hukuk yoluyla sürdüren bir avukat. Gazi Emir'deki yasa dışı nükleer atıklara karşı Mersin'in Akkuyu ilçesinde yapılması planlanan nükleer santrale karşı ve Manisa köprü başında yapılan uranyum madenciliğinin ölümcül tehlikelerine karşı davalar açmış, bilim insanlarıyla birlikte radyoaktif atıkların oluşturduğu tehditler konusunda bu endüstrilerin çevresinde yaşayanları bilgilendirme kampanyalarına girişmiştir. Bu davalar bugün de devam ediyor, sürüyor. Direniş kategorisinde Arif Ali Canga'ya verilecek olan ödülün dışında eğitim kategorisinde, Fransa'nın Valence kentinden Radyoaktivite Araştırma Komisyonu Başkanı Bruno Charayron ve çözümler kategorisinde Habeşistan'ın kırsal yörelerinde yoksul halka güneş enerjisiyle elektrik sağlayan Güneş Enerjisi Vakfı Genel Müdürü Samson Segay'a ödül alıyor. Ayrıca Güney Afrika'nın nükleer endüstrisinde çalışırken kansere yakalanan ve bu endüstrideki işçilerin kanser vakalarının araştırılması için İşçileri örgütleyen Alfred Manyanyata-SPP ödüle layık görüldü. Alfred Manyanyata-SPP'ye verilen ödül nedeniyle bu yıl ödül töreni onun memleketi olan Güney Afrika'da yapılıyor. Bunlara ek olarak bu yıl Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleer silahsızlanma mücadelesini örgütleyen Hollanda'dan Susie Snyder ise özel takdir kategorisinde ödüllendirildi. 17 Kasım'da yapılacak ödül töreninden sonra 18 Kasım'da Johannesburg'ta Arif Ali Cangır'ın da katılacağı Nükleersiz Bir Gelecek Düşün isimli bir sempozyum gerçekleşecek. İstanbul Kemerburgaz'da özel bir firmanın çimento kili üretmek üzere açmak istediği işletme bölge sakinleri tarafından protesto edildi. Kemerburgaz'a çimento kili ocağı açılması için başlatılan çalışmaları protesto eden bölge sakinleri Türk bayrağı ve marşlar eşliğinde Kemerburgaz meydanında toplandı. Ellerinde bayraklarla Kemerburgaz'da maden öldürür, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Köyümüze sokulmayın, yeşilimize dokunmayın yazılı. Pankartlar taşıyan grup araç konvoyuyla kil ocağının açılacağı alana gitti. Çevik Kuvvet ekipleri ve Toma'nın önlem aldığı kil ocağı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan Kemerburgaz sakini Cihan Ulus, Kemerburgaz ve hastalar arasındaki 380 dönüme yakın Orman Alan, maden ocağı ya da beton santraline peşkeş çekilmek istenmekte. Maden sahası yapılmak istenen alandaki 60 bine yakın genç çam ağacı gizli gizli şimdiden kesilmeye başlandı, dedi. Cumhurbaşkanı Başbakan ve Enerji Bakanı'na seslenmiş Ulus ve diyor ki, ÇED raporuna gerek duyulmadan bir şirketin maden tesisi açmaya çalışması hukuksuzlukta cinayettir. Bu sadece orman ve yeşil alan katliamı değildir. Bu İstanbul'un temiz nefesinin katledilmesidir. Dün tanka karşıydık, bugün de ranta karşıyız diye konuştu. Türkiye'de devlet destekli rant projeleri nedeniyle ekolojik yaşam yok olmaya devam ederken, son dönemde öne çıkan hidroelektrik santral projelerinin bu seferki adresi Isparta'da bulunan Porsuk Çayı oldu. Çayın uzantısı geçtiğin Isparta Darbükü Kasımlar Köyü'nde enerji piyasası düzenleme kurumu yani EPDK tarafından Taç Yıldızı şirketi lehine Acele kamulaştırma kararı verilerek HES yapılmıştı. Baraj daha yapım aşamasındayken Danıştay bu kararla ilgili EPDK haliyle dava açarak tüm projelerde olduğu gibi bu davada sonuçlanmadan barajı köye inşa etti şirket. Tamamlanan HES nedeniyle köyü su basmaya başladı. Acele kamulaştırma karar verdikten sonra kamulaştırılan yerlerin raiç bedelini ödemek ve mülkleri kendi adına tescidi için en geç 6 ay içinde dava açması zorunlu olmasına rağmen kamulaştırma kararı üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen tescil davası açılmadı. Kamulaştırma işlemleri yapılmayan bölgede bu evlere ve arazilere yasalara aykırı olarak şirket tarafından el kondu. Şirket köylülerin evlerine para ödemek yerine altyapısı, ruhsatı ve iskanlığın olmadığı evleri takas etmeye zorluyor. Yasalara aykırı bu durumda ilgili mahkemeye başvuran köylüler şirket ve köy muhtarı tarafından tehdit ediliyor. Köylerden 76 yaşındaki Ümmühan Uysal bu köyde doğup büyüdüğünü ve geçimini tarımcılıkla sağladığını söylüyor. HES nedeniyle tarım alanlarının su altında kaldığını söyleyen Uysal eskiden geçimimizi ve yemek ihtiyacımızı sahip olduğumuz küçük bir toprak parçasını ekip sağlıyorduk. Şimdi ise toprağımız sular altında kaldığı için ekemiyoruz dedi. Baraj yapımına başlandığı günden beri sağlık ve psikolojik açıdan çok yıprandığını ifade eden Uysal yolların bakımsız... Bırakılmasından kaynaklı oluşan toz bulutlarının içerisinde astım hastası olduğunu söyledi. Şirketin ev ve arsalara çok düşük fiyat biçliğini hatırlatan Uysal, sular altında kalan tarlam ve 76 yılın geçtiği evime karşılık sadece 12 bin lira bir bedel biçtiler hakkımızı alana kadar buradan gitmeyeceğiz diye konuştu Uysal. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği